Hevbe Suresi Necm 695 Allah'tan ve elçisinden aitleştiğiniz ortak koşanlara bir ultimatom, kesin uyarı. Artık yeryüzünde dört ay daha rahat dolaşın ve kesinlikle kendinizin Allah'ı aciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah'ın kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri rezil lüsva eden olduğunu bilin. Ve en büyük hac günü, ortak koşanlardan antlaşma yaptığınız, size hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseyle yardımlaşmamış kimseler hariç, şüphesiz Allah'ın ve O'nun elçisinin ortak koşan kimselerden ilişiksiz olduğuna dair Allah'tan ve elçisinden insanlara bir bildiri. Artık eğer hatadan dönerseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ve eğer sırt çevirirseniz, o zaman şüphesiz kendinizin Allah'ı acizleştiren olmadığını biriniz. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişilere de acıklı bir azabı müjdele. Artık siz de ne kadar kendilerine verdiğiniz sözlerinizi tamamlayın. Şüphesiz Allah, kendisinin koruması altına girmiş kişileri sever. Şu dokunulmaz kılınmış aylar, hac ayları çıktığı zamanda, o ortak koşanları nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde onlar için oturun. Artık eğer tövbe ederlerse, salatı ikame ederlerse, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturur, ayakta tutarlarsa ve zekatı vergilerini verirlerse artık onların yollarını serbest bırakın. Şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Eğer ortak koşanlardan herhangi biri aman dilerse, Allah'ın kelamını dinlemesi için ona aman ver. Sonra onu güvenli yerine ulaştır. Bu, şüphesiz onların bilmeyen bir toplum olmaları nedeniyledir. Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarını sariç, o ortak koşan kimseler için Allah katında ve elçisi katında herhangi bir antlaşma nasıl olabilir? Artık onlar size karşı doğru durdukça, siz de onlara karşı doğru olun. Şüphesiz Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri sever. Nasıl olabilir ki? Ve eğer onlar size üstünlük sağlarlarsa sizin hakkınızda bir yemin ve antlaşma gözetmezler. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Kalpleri ise dayatır. Ya onların çoğu hak yoldan çıkmış kimselerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini çok az bir bedelle sattılar da Allah'ın yolundan alıkoydular. Şüphesiz onlar yapmış oldukları kötü olanlardır. Onlar herhangi bir mümin hakkında yemin ve antlaşma gözetmezler. Ve işte bunlar sınırı aşanların ta kendileridir.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 ve eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, vazgeçmeleri için o, küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme öncüleriyle hemen savaşın. Şüphesiz onlar için sözleşmeler diye bir şey yoktur. Yeminlerini bozan, elçiyi yurdundan çıkarmaya azmeden, ve üstelik ilk önce size karşı savaşa kendileri başlayan bir toplumla savaşmaz mısınız? Yoksa onlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti mi duyuyorsunuz? Artık eğer mümin iseniz Allah kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymaya daha layık olandır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın ve onları rezil rüsva etsin. Sizi de onlara karşı muzaffer kılsın ve mümin bir toplumun göğüslerine şifa versin, göğüslerinin kinini gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini de kabul eder. Ve Allah, çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Sizden çaba harcayanları, Allah'ın elçisinden ve inananların aslarından sırdaş, can dostu edinmeyenleri Allah bildirmeden, işaretleyip göstermeden bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptıklarınızdan çok iyi habere olandır. Ortak koşanlar kendilerinin küfrüne, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişlerine kendileri şahit olup dururlarken... Allah'ın mescitlerini imar etmeleri söz konusu olamaz. İşte onlar işleri boşa gitmiş kimselerdir. Ve onlar ateş içinde sürekli kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan zekatı, vergisini veren ve sadece Allah'a saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimseler açar ve yaşatırlar. Artık işte onların kılavuzlandıkları doğru yol üzere olan kimselerden olmaları beklenir. Siz, hac yapanın sularının tedarik edilmesini ve mescid-i haramın imar edilmesini Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda çaba gösteren kimse gibi mi yapıyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Ve Allah şirk koşarak, küfvederek yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 696 Ey iman eden kimseler! Ortak koşan bu kimseler sadece bir pisliktirler. Artık bu yıllarından sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan, onların uzaklaşmasıyla kazanç kaybına uğramaktan korktuysanız da, Allah sizi dilediğinde armağanlarla yakında zenginleştirecektir. Şüphesiz Allah en iyi bilen, en iyi yasak koyandır. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve haram kıldığını haram tanımayan, ve hak dini din edinmeyen kimselerle alçalmış oldukları halde cizye verene kadar savaşın. Onlar Allah'ın aslarından bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı kendilerine rabler edindiler. Oysa onlar sadece bir tek olan ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka ilah diye bir şey yoktur. O Ortak koşanların ortak koştuğu şeylerden de arınıktır. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah sadece kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler hoş görmeseler de kendi nurunu tamamlamaya dayatıyor. İman eden, hicret eden ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda çaba gösterenler Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte bunlar kurtulanların ta kendileridir. Onların Rabbi, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve içinde sonsuz olarak kalmak üzere içinde tükenmez nimetler bulunan kendilerine ait cennetlerle müjdeler. Şüphesiz Allah katında çok büyük ödül olandır. Necm 697 Ey iman etmiş kimseler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürü, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeyi seviyorlarsa, onları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyiniz. Sizden her kimde onları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar kabul ederse, artık işte onlar, ...yanlış davrananların, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Andolsun ki Allah, birçok yerde ve Huneyn günü size yardım etti. Hani çokluğunu size güven vermişti de, onun size bir yararı olmamış... ...ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra da arkanızı dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah, elçisinin üzerine... ...ve müminlerin üzerine... ...kalbi teskin eden... ...güven ve yatışma duygularını... ...morallerini içlerinde oluşturdu... ...ve sizin görmediğiniz... ...ordular indirdi. Kafirleri... ...Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek... reddeden kimseleri de... ...azaba uğrattı. Ve işte bu... ...Kafirlerin... ...Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek... reddeden o kimselerin cezasıdır. Sonra... Bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah, dilediği kimseye dönüş nasip eder. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Necm 698 Ve Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, Güya bununla daha önce yaşayan kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek rededen kimselerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onlarla savaşmıştır. Nasıl da döndürülüyorlar. Allah ortak koşanlar hoşlanmasa da kendisini dinin hepsinin üzerine çıkarması için elçisini doğru yol kılavuzu ve hak din ile gönderendir. Necm 699 Ey iman etmiş kişiler! Şüphesiz hahamlardan, rahiplerden birçoğu kesinlikle insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Ve altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayan, başta kendi yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlamayan kimseler hemen onlara, Acıklı bir azabı müşteri. O gün biriktirdikleri altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak. İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi, şimdi tadın şu biriktirmiş olduğunuz şeyleri. Necin 700 De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından ürperdiğiniz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, O'nun elçisinden ve O'nun yolunda çaba harcamaktan daha sevimli ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyiniz. Ve Allah hak yoldan çıkmışlar toplumuna kılavuzluk etmez.'' Necm 701 Şüphesiz Allah katında gökleri ve yeri oluşturduğu günkü Allah'ın yazısında ayların sayısı ay olarak 12'dir. Bunlardan dördü dokunulmaz kılınmıştır. İşte bu koruyan dindir. Bu nedenle dokunulmaz aylarda kendinize haksızlık etmeyiniz. Ve sizinle toptan savaşan, ortak koşanlarla siz de toptan savaşın. Ve şüphesiz Allah'ın kendisinin koruması altına girmiş kişilerle beraber olduğunu bilin. O nesi ancak küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişte fazlalıktır ki, onunla kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler şaşırtılır. Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar diye onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar. Kendilerine amellerin kötülüğü süslenip güzel gösterildi. Ve Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 702 Ey iman etmiş kişiler! Ne oldu ki size, Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere ağırlaşıp kaldınız, çakılıp kaldınız? Ahiretten cayıp basit dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine göre bu basit dünya hayatının kazanımı pek azdır. Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acıklı bir aza bile azaplandırır ve yerinize başka bir toplumu getirir, ve siz ona zarar diye bir şey veremezsiniz. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Eğer siz elçiye yardım etmezseniz bilin ki Allah ona kesinlikle yardım etmiştir. Hani o kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler onu ikinin ikincisi olarak çıkarmışlardı. Hani ikisi mağaradaydılar. Hani o arkadaşına üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah, onun üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygularını, morallerini içlerine koymuş, onu sizin görmediğiniz askerlerle güçlendirmiş ve kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişilerin sözünü en alçak yapmıştı. Allah'ın kelimesi de,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 eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Necm 703 Eğer sefer yakın bir kazanç ve sıradan bir sefer olsaydı, onlar kesinlikle seni izlerlerdi. Fakat o yapılması zor olan iş kendilerine uzak geldi. Bununla beraber, bizim de gücümüz yetseydi, kesinlikle sizinle beraber elbette çıkardık diye Allah'a yemin edecekler, kendilerini yıkıma uğratıyorlar ve Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancı kimselerdir. Allah seni affetti. Doğru kimseler sana iyice belli oluncaya ve sen yalancıları bilinceye kadar niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler mallarıyla ve canlarıyla çaba harcamaya senden izin istemezler ve Allah o kendi koruması altına girmiş kimseleri en iyi bilendir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve kalpleri şüpheye düşüp de şüphelerinin içinde bocalayıp duran kişilerdir. Ve eğer çıkışı isteselerdi kesinlikle çıkış için bir takım hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların gönderilmelerini hoş görmedi de onları yoldan alıkoydu ve oturun oturanlarla beraber denildi. Eğer sizin içinizde çıkmış olsalardı, sadece bozgunculuğu arttıracaklardı ve kesinlikle aranıza sosyal yangın sokmak için koşacaklardı. İçinizde onlara kulak verecekler de vardı ve Allah, o yanlış davrananları, kendi zararlarına iş yapanları çok iyi bilendir. Andolsun ki onlar, bundan önce de insanları dinden çıkarmak istediler ve sana türlü işler çevirdiler. Sonunda hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri açığa çıktı. Onlardan bazı kimseler, Bana izin ver, beni sosyal yangına düşürme, başımı belaya sokma derler. Gözünüzü açın, onlar sosyal yangının içine düştüler. Cehennemde kafirleri Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseleri, Şepe çevre kuşatıcıdır. Eğer sana bir iyilik dokunursa, fenalarına gider. Eğer sana bir musulet dokunursa, biz kesinlikle tedbirimizi önceden almıştık derler. Ve onlar sevinenler olarak yan çizip giderler. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için yazdığından başkası dokunmaz. O bizim Mevlamız'dır. Onun için müminler yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler. De ki, Siz bize iki güzelliğin birinden başkasını mı gözetirsiniz? Bizse size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizde bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi, siz gözete durun. Şüphesiz biz de sizinle beraber gözetenleriz. De ki, İsteyerek veya istemeyerek Allah yolunda harcama yapın. Sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Şüphesiz siz hak yoldan çıkanların toplumu oldunuz. Ve onların yaptıkları harcamaların kendilerinden kabul olunmasına, sadece onların küfretmesi, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, onun elçisinin gerçek elçi oluşunu bilerek reddetmeleri, ve salata, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya, toplumu aydınlatmaya, sadece tembel tembel gitmeleri, Allah yolunda harcamalarını da ancak istemeyerek yapmaları engel oldu. Öyleyse onların malları ve evlatları seni imlendirmesin. Ancak Allah, bunlarla onları basit dünya yaşamında cezalandırmak, onlar kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birleriyken canlarını çıkarmak istiyor. Sizden olmadıkları halde şüphesiz kendilerinin kesinlikle sizden olduğuna dair Allah'a yemin de ederler. Velakin onlar korkup duran bir topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veyahut girilecek bir delik bulsalardı kesinlikle başlarını dikerek o tarafa doğru yönelirlerdi. Onlardan bazıları da sadakalar hakkında sana dil uzatan kimselerdir. Ki o sadakalardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkeleni verirler. Ve keşke onlar Allah ve elcisinin kendilerine verdiğine razı olsalardı. Ve bize Allah yeter. Allah yakında bize armağanlar verecektir, elçisi de. Şüphesiz biz sadece Allah'a rağbet edenleriz deselerdi. Kesinlikle Allah tarafından bir taksim, zorunlu görev olarak sadakalar, kamunun gelirleri ancak fakirler, miskinler, yoksullar, işsizler, o iş üzerine çalışan görevliler, kamu görevlileri, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, özgürlüğü olmayan köleler, ağır borç altındakiler, Allah yolundakiler, yani askerler, öğrenci ve öğretmenler ve yolda kalmışlar içindir. Allah, her şeyi en iyi bilendir ve en iyi yasak koyandır. Yine onlardan bazıları, peygamberi inciten, ve o kendisine söylenen her şeyi dinleyip tasdik eden biridir diyen kimselerdir. De ki, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır ve sizden iman edenlere de bir rahmettir. Ve Allah'ın elçisini inciten kimseler acıklı bir azap kendileri için olanlardır. Sizi hoşnut etmek için sizin için Allah'a yemin ederler. Bunlar eğer mümin iseler Allah'ı ve elçisini razı etmeleri daha doğrudur. Şüphesiz kim Allah ve elçisiyle boy ölçüşmeye kalkarsa, şüphesiz onun için içinde sonsuza dek kalanlar olarak cehennem ateşi olduğunu bilmediler mi? İşte bu en büyük rüsvalıktır. Necm 704 Münafıklar, kalplerindeki şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin. Şüphesiz Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkarandır. Ve eğer onlara sorsaydın, kesinlikle biz sadece dalmıştık, oyun oynuyorduk diyecekler. De ki, Allah Ayetleri ve hercesiyle mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin. Siz iman ettik dedikten sonra kesinlikle küffettiniz. Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddettiniz. Sizden bir kısmını affetsek bile şüphesiz kendileri günah işleyen kimseler oldukları için azaplandıracağız.